Hicir Suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Elif, Lam, Ra, bunlar kitabın hakikatları apaçık anlatan Kur'an'ın ayetleridir. O küfredenler zaman zaman nedametle temenni edecekler. Ah vaktiyle Müslüman olaymışlar. Bırak onları kendi hallerine, yesinler, faydalansınlar, eğlensinler.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 Davanda doğru söyleyenlerden dinde bize melekleri getirmeli değil miydin? Biz o melekleri hakkın, hikmet ve kaderin bir iktizası olmadan indirmeyiz. O zamanda kendilerine ne mühlet ne aman verilmez. Kur'an'ı biz indirdik, biz onun koruyucuları da şüphesiz ki biziz. An olsun. Senden mukaddem gelen önceki ümmetler içinde de peygamberler göndermişizdir. Onlara herhangi bir peygamber gelmeye dursun ille onunla istihza alay ederlerdi. Biz böylece o istihzayı günahkarların kalplerine sokarız. Kendilerinden evvelkilerin imansızlıkları ve istihzaları yüzünden maruz kaldıkları felaketler malum iken, ve o gibiler hakkında ilahi bir sünnet ve kanun da geçmişken yine onlar buna, bu Kur'an'a, bu peygambere inanmazlar. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar o zamanda muhakkak ki gözlerimiz bir sarhoş gözü gibi döndürülmüştür. Belki de biz büyülenmişler zümresiz diyeceklerdir. And olsun. Biz gökte burçlar yapmış, onları ibretle temaşa edenler için süslenmişizdir. Biz onları taşlanan, sürülen, koğulan her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden şeytan vardır ki, onun ardına da bakanların apaçık gördüğü bir ateş parçası düşmektedir. Yeri de döşeyip yaydık, onu da sabit dağlar yaratıp koyduk, oralarda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 Aşılayıcı rüzgarlar gönderdik. Gökten de su indirip onunla sizleri suladık. Bunların hazinedarları da siz değilsiniz. Gerçek biz, mutlak biz hem diriltiriz hem öldürürüz. Biz hepsinin varisleriyizdir. Amdolsun. Sizden öne geçenleri de bilmişizdir. Geri kalanları da biz bilmişizdir. Şüphe yok ki Rabbin, evet o, onları kabirlerinden kaldırıp toplayacaktır. Hakikat o tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi de hakkıyla bilendir. Ant olsun. Biz insanı kuru bir çamurdan suretlenmiş bir balçıktan yarattık. Canını da daha önce çok zehirleyici ateşten yarattık. Hatırla o vakti ki Rabbin meleklere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 Ey iblis sen neye secde edenlerle beraber olmadın dedi. Ben dedi. Kuru bir çamurdan suretlenmiş bir balçıktan yarattığın beşer için secde edeyim diye var olmadım. Cenabı Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. O halde çık buradan çünkü sen artık kovulmuşsundur. Hiç şüphesiz ceza gününe kadar lanet senin tependedir. Ey Rabbim dedi. Öyleyse bana insanların kabirlerinden kaldırılacakları güne kadar mühlet ver. Buyurdu. O halde sen indallah malum olan bir zamanın gününe kadar geciktirilenlerdensin. Ey Rabbim dedi. Beni azdırdığın şeye rahmetinden tart etmene mukabil ben de and olsun.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 sana tabi olanlar olsun. Şeksiz şüphesiz onların topuna vaadolulan yer cehennemdir. Onun yedi kapısı, onlardan her kapının onlara ayrılmış birer nasibi vardır. Takva sahipleri muhakkak cennetlerde, pınar başlarındadır. Selametle, korkusuz korkusuz girin oraya. Biz onların göğüslerindekini söküp attık, atacağız. Onlar kardeşler halinde, karşı karşıya tahtları üzerindedirler. Tahtlarına dayanarak oturacaklardır orada. Bunlara hiçbir yorgunluk ve zahmet değmeyecek. Oradan bunlar çıkarılacak da değildirler. Habibim, kullarıma haber ver ki,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 Sapıklardan başka kim ümidini keser dedi. Ey gönderilenler, elçiler dedi. Daha işiniz, memuriyetiniz ne? Dediler. Gerçek biz günahkarlar güruhuna gönderildik. Şu kadar ki Lut ailesi bunların dışındadır. Biz onları, hepsini behemahal kurtarıcılarız. Karısı başka. Biz onun mutlaka geride kalan kimselerden olması lüzumunu takdir ettik. Vaktaki elçi melekler Lut ailesine geldi. Lut dedi ki, herhalde siz tanınmamış bir zümresiniz. Onlar da hayır dediler. Biz sana onların hakkında şek etmekte oldukları şeyi azabı getirdik. Sana hakkın emri ile geldik. Biz şüphesiz Doğru söyleyenleriz. O halde gecenin bir kısmında aileni yürüt. Sen de arkalarından git. Sizden kimse ardına dönüp bakmasın. Emrolunacağınız yere geçip gidin. Ona şu kat'i emri vahyettik. Sabaha çıkarlarken onların arkası behemahal kesilmiş olacaktır. Şehir halkı sevine sevine misafirlerin yanına geldi. Lut dedi ki, Hakikat bunlar benim misafirlerimdir. Binaenaleyh beni rüsvay etmeyin. Allah'tan korkun. Beni tasalandırmayın. Biz seni dediler. El aleme karışmaktan, bizim bu gibi işlerimize müdahale etmekten men etmedik mi? Lut dedi. Eğer dediğinizi yapıcılarsanız işte bunlar. işte kızlarım, Habibim.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 Bunda fikri feraseti olanlar için ibretler vardır. O şehrin harabeleri hakikat, herkesin göreceği, Kureyş'in işlediği bir yol üstünde hala duruşudur. Bunda iman edenler için muhakkak bir ibret vardır. Ashabı eyke de cidden zalim kimselerdi. Onun için bunlardan da intikam aldık. Bu yerlerin ikisi de apaçık bir yol üzerindedir. An olsun ki ashabı hicirde peygamberleri tekzip etmişlerdir. Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de bunlardan yüz çevirici idiler. Onlar dağlardan emin emin evler yontup oyarlardı. Derken onları dahi sabaha girdikleri sırada o korkunç ses yakalayıverdi. Binaenaleyh kazana geldikleri, irtikap ettikleri o şeyler kendilerinden hiçbir azabı def edemedi. Gökleri, yeri ve aralarındaki şeyleri biz hak ve hikmete uygun olmayarak şer ve fesadın devam etmesi için yaratmadık. Elbette o saat gelecektir. Şimdilik sen aldırış etme, onlara karşı güzel ve tatlı muamelede bulun. Şüphesiz ki senin Rabbin, seni de, onları da hakkıyla yaratanın, senin de, onların da halini ve her şeyi kemaliyle bilenin kendisidir. Ant olsun ki biz sana namazın her rekatında tekrarlanan yedi ayet-i kerimeyi ve şu büyük Kur'an'ı verdik. Sakın o kafirlerden bir takımlarını faidelendirdiğimiz şeylere, servete ve saireye iki gözünü dikip uzatma. Onların karşısında tasalanma. Müminler içinde şefkat kanadını indir. Ve de ki, şüphesiz ben, evet, ben üstünüze inecek azab ilahiyi açıkça haber verenim. Nitekim, iş bölümü yapanlara, Kur'an'ı parçalayanlara da öyle azap indirmiştik. İşte Rabbine and olsun ki onlara topuna yapmakta oldukları şeyleri elbette soracağız. Şimdi sen ne ile emrolunuyorsan kafalarını çatlatırcasına apaçık bildir. Müşriklere aldırış etme. Allah'la beraber diğer bir ilah daha tanıyan o istihzacılara muhakkak ki biz yeteriz. Onlar yakında uğrayacakları akıbetleri bileceklerdir. An dostum. Biliyoruz ki onların söyleyip durduklarından göğsün cidden daralıyor Habibim. Sen hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar da Rabbine ibadet et.